Pantolonun hükmü nedir? Onun üzerine gömlek veya elbise giymek doğru mudur Pantolon daha ziyade bize has bir şey değil giysi değil idi. Evet. Hani eskiden de pantolon demiyorduk ama daha geniş alttan giydiğimiz, erkeklerin giydiği mesela Osmanlı'da görürsünüz. Ona göre elbiseler vardı. Günümüzde. E artık o pantolon o hale geldi ki, e, vücudun her şeyini dışarıya gösteriyor. Yani e, bir defa sadece yapısını e, göstermemeniz gereken uzuvlar, e, üzeri kapatılmak suretiyle sanki dışarıya yansıtılıyor. Evet. E, bu şekliyle erkeğin giymesi de caiz değil, kadının giymesi de caiz olmaz. Şimdi kadın için mesela herhalde sual öyle geldi. bayan için. Evet. Bayan için geldi. Erkekler için nedir? O da istediği gibi böyle kaval misali bir pantolon. Her şeyini belliden pantolon giymesin. Ona da dikkat etsin. Hocam yok öyle satılmıyor falan. Artık siz bu konuda arzularınızı dile getirirseniz. Müesseseler ona şey uygun pantolon üretecektir. Evet. Ha günümüzde dar pantolon artık o kadar yaygınlaştı ki biz de bulmakta zorlanıyoruz. Bu tekstille meşgul olan Müslüman kardeşlerimin bu konuya dikkat etmesi, Müslümanların bu tür arzulanı gerçekleştirecek ürünler piyasaya sunması gerekiyor. Evet. Onların mutlaka görevi bu. Yani bunu yapacaklar. Biraz daha sorumluluk bilinciyle. E, tabii sorumluluk bilinciyle olacak. E, efendim ben e, günümüzde şunlar daha çok gidiyor. Ben onu üreteyim. Dine uygun olsun olmasın önemli değil diyemezsiniz. Ve evet. tekstilci kardeşlerim o zaman buna dikkat edecekler. E, tamam iki türlü üretin. E, biri e, şöyle yani yakışır, rahat giyebileceğiniz pantolon olsun. E, diğeri de eğer biraz dar ol, olacaksa onu da ayrıca üretirsiniz. O ayrı. Peki hanımefendiler için pantolon meselesi ee, eğer sırt pantolonsa hiç caiz değil çünkü hatlar ne oluyor ee, belli oluyor burada esas alacağımız kısas vücut hatlarının belli, belli olmaması yani bizim giyimle dikkat edeceğimiz husus bir altını göstermeyecek evet. dar olup efendim bedeni dışarıya yansıtmayacak ee, mesela şeffaf olup içini gösterenler bunlar e, yani caiz olan şeyler değil. Yani geniş olması lazım. E, hatları belli etmemesi gerekiyor. E, şeffaf olup da iç kısmını gösterecek tarzda olmaması. E, çok cazip, cali bir dikkat. Herkesin dikkatini çekiyor. E, bundan uzak olmak lazım. Tesettürün Peki, de manası onun e, ruhumu da evet. zaten. Yani dikkat çeken bir tesettür olmaz. Evet. Ama bizim tesettür üretimi yapan Müslüman kardeşlerimiz daha ziyade cali bir dikkat olan şeyler üzerinde duruyorlar galiba. Evet. Şimdi efendim konunun özeti şu üzerinden tunik dediğimiz dizlerinizi kadar örten dizlerinizle dahil örten bir tuniğiniz varsa evet. geniş ama. Hatları veriletmeyen, onun altından pantolon giymenizde bir sakınca olmayabilir. Evet. Yani siz e, dize kadar, dizin altına kadar ne yaptınız? Kapattınız. E, aşağıda e, çorap değil de pantolon var. E, o noktada problem teşkil etmeyebilir. Buna dikkat etmek lazım. Demek ki tunik uzun ve geniş e, diz kapaklarının altına kadar uzanıyorsa... Onun altından göreviniz gereği bazen rahat çalışmanız icap eder. O noktada pantolon giyilebilir.